Tekrar selam. Ee, şimdi özümleme ve uyumsama ile devam ediyor olacağız. Piaget'in soru olarak en çok çıkan kavramlarından bir tanesi özümleme ile uyumsama. Özümleme diğer ismiyle asimilasyon ve uyumsama diğer isimleriyle uyum kurma, akomodasyon düzenleme. Bunları konuşuyor olacağız. Ama ilk önce e, biz Piaget'i anlatırken hep şuna şununla başlarız arkadaşlar. Zeka ne demek? Yani şimdi Piaget'in kendisinin yaptığı bir zeka tanımı var ve bu zeka tanımı aslında pek çok kuramcıya göre de farklı bir e, özelliğe sahip. O da şu, Piaget diyor ki e, insanların IQ seviyesinin kaç olduğu önemli değildir. Önemli olan çevreye adapte olup olmamasıdır. Yani şundan bahsediyor, eğer bir insan bulunduğu koşullardaki imkanlarını en iyi şekilde kullanıyorsa bu insanlar nasıl insanlardır? Zeki insanlardır diye düşünüyor. Mesela geçenlerde Aziz Sancar da böyle bir şeyden bahsetti hatırlarsınız belki. Ne dedi? Ben dedi zekaya inanmam önemli olan emektir. İşte Piaget'in bahsettiği de böyle bir şey. Yani siz hayata ne kadar adapte oluyorsanız aslında o kadar zekilsiniz anlamına geliyor. Albert Einstein mesela hem zeki bir adamdır hem de baktığınızda gerçekten de uyum sağlama yeteneği çok yüksektir. Ama tarihte öyle karakterler var ki bunlar çok zeki olmalarına rağmen herhangi bir ürün ortaya koyamamış insanlardır. Dolayısıyla da Piaget'de zeka dediğimizde anlamamız gereken şey ne olacaktır? Problem çözmek ya da uyum sağlamaktır. Gelelim bu burada dursun. Bir de bilişsel yapının ne olduğunu konuşalım arkadaşlar. Şema ya da bilişsel yapı dediğimiz şey aslında bilginin etrafını saran, bilginin etrafını saran sınırlardan bahsediyor Piaget. Peki şemalarımız en temelde neye göre değişir? Yaşa bağlı olarak değişiyor. Mesela 2 yaşındaki bir çocuğun şemalarıyla 6 yaşındaki bir çocuğun şeması aynı olabilir mi? Olamaz değil mi? E, baktığınızda mesela şöyle gösterelim. Şimdi e, biz zihinsel işlem yaparken mesela örgütleme dengeleme yaparken de aslında neyi kullanıyoruz? Şemaları kullanıyoruz. Peki şemalar bu anlamda bütün işlemleri şemalarla yapıyorsak eğer. Şemalar değişebilir mi? Evet. Genişleyebilir mi? Evet. Ya da daralabilir mi? Evet. Dolayısıyla da arkadaşlar şemalar ya da bilişsel yapı dediğimiz şey insanların yaşa bağlı olarak değişen yapılarını ifade ediyor. Ve biz bütün işlemleri neyle yapıyoruz? Şemalarla yapıyoruz. Yıllar önce KPSS'de şöyle bir soru geldi dedi ki. Ee, 7 yaşındaki bir çocuk işte bazı kavramları anlayamazken 11 yaşında bir çocuğun kavramları daha iyi anlaması aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanır diye sordular. İlişsel yapı olarak ne diyeceğiz? Cevaplandırmamız gerekiyor. Şimdi özümleme ve uyumsama kavramlarından bahsedelim. Özümleme uyumsama kavramlarına baktığımızda biz diyoruz ki arkadaşlar özümleme ya da diğer ismiyle asimilasyon eğer birey yeni gelen durumu yani bir dengesizlik yaşadığında yeni gelen durumu kendisinde var olan şemalarla açıklıyorsa eğer bu ne olacaktır? Özümleme olacaktır. Yani şundan bahsediyorum. Çocuğun kafasında bir at şeması varsa eğer <gülüyor> ve çocuk zebra'yı gördüğünde eğer zebra ya da at diyorsa bu bir özümlemedir ya da asimilasyondur. Şimdi diğer e, örneklerimizi biraz şovaltacağız zaten birazdan. E, şöyle düşünün özümlemede adı üzerine bakın asimile ederiz. Yani Aynı şema içerisinde bulduğumuz her şeyi ne yaparız? Atarız. İşte zebra da attır. İşte ne bileyim beygir de attır gibi bunların hepsi birer özümleme olacaktır. Ama bazen dengesizlik yaşadığımızda yeni gelen durumu kendimizde var olan şemalarla açıklayamayız. Böyle bir durumda ne yapmak gerekir? Yeniden bir şema açmak gerekir. Biz buna ne diyoruz? Uyumsama diyoruz. Şundan bahsediyorum. Çocuğun eğer at başka bir şeydir... Zebra başka bir şeydir demesi ne olacaktır? Bakın şemaları birbirinden ayırıyorsak eğer bu da uyumsamadır. Şimdi basitten karmaşa örnekler yapalım. Şurayı silelim. Bir fen bilgisi öğretmeni derste memeli hayvanları anlatmış. Bunlar içerisinde neler var? Kedi var, atıyorum keçi var, koyun var falan filan. Şimdi öğretmen ders anlatırken diyor ki arkadaşlar diyor balinada memeli bir hayvandır. Şimdi bakın çocuğun kafasında karada yaşayan memeli hayvanlar var. Şimdi öğretmen balinada memeli hayvandır dediğinde ha bu da böyledir mantığını güdüyorsa ve kendinde var olan şemayı atıyorsa ne diyeceğiz? Özümle değil mi? ...ya da özümseme de diyebilirsiniz. Yani benim e, alışkanlığım genelde özümleme. Öğretmen balina e, memeli hayvandır dediğinde çocuk ne yaptı? Bu da böyledir dedi ve dolayısıyla da aynı şemeye attı özümleme. Ama öğretmen dedi ki ancak dedi balina suda yaşar. Şimdi bakın bunların hepsi karada yaşıyor. Çocuk ne yaptı? Bu buraya olmadı. Dolayısıyla ne yapacak? Bu sefer suda yaşayan memeli hayvanlar diye... Şema açacak ve balineyi ne yapacak? Buraya koyarsa bunun adı ne olacaktır? Uyumsama. Bakın biz özümlemede aynı ya da benzer olanları bir araya toplarız. Ama uyumsamada farklı olanları birbirinden ne yaparız? Ayırırız. Ben burada dedim ki özümlemede şema değişmez Şema genişler. Çünkü neden? Biz her gördüğümüz sakallıyı dedemiz zannederiz. Bizim kullandığımız bu ifade aslında tam da özümlemeyi anlatır. Yani biz özümlemede aynı ya da benzerse hepsini aynı şemaya toplayıp böyle bir denge kurma mekanizması ortaya koyuyoruz. Öğretmen dersi anlatmaya devam ediyor. Diyor ki e, yarasa da diyor memeli bir hayvandır. Şimdi bakalım yarasa memeli hayvansa. Çocuk bir dengesizlik yaşadı sonra dedi ki bu da böyledir diyorsa eğer bu ne olacaktır? Özümleme olacaktır. Peki öğretmen dedi ki ancak dedi yarasa uçar. Şimdi buraya olmadı. Buraya olmadı değil mi? E ne yapacak? Uçan memeli hayvanlar diye şema açarsa ve yarasayı buraya koyarsa arkadaşlar bunun adı ne olacaktır? Uyumsam olacaktır. Aslında hikaye bu kadar basit ve kolay diyoruz. Şimdi başka örnekler yapalım. Ben size sorayım olmazsa. Çocuğun bir tanesi ilk defa hayatında şehirde yaşayan bir çocuktan bahsediyorum. Köye gidiyor köyde koyunları görüyor. Babasıyla giderken diyor ki koyun yani koyunları gördükten sonra baba bak köpeklere bak diyor. Şimdi çocuğun koyuna köpek demesi ne olacaktır? Özümleme olacaktır. Ama babası anlattıktan sonra ya koyun başka bir şeydir, köpek başka bir şeydir derse ne olacaktır? Bu da uyumsam olacaktır. Mesela ufak çocuklar genelde bazı şeyleri çok fazla e, hani ayırt edemezler. Mesela şöyle düşünün salatalığı bilen bir çocuğun tamam mı salatalığın ne olduğunu biliyor. Böyle bir şeması var mı? Var. Çocuk kabak gördüğünde anne bak salatalık derse özümlemedir. Ama biz onu anlattıktan sonra ya özümleme başka bir şeydir, uyumsama başka bir şeydir diye bunları birbirinden ayırdığında ne olacaktır? Bu da tabii ki uyumsam olacaktır. Düşünün e, inşallah Allah nasip ederse atanın. Nereye atanın? Trabzon'a atın. Trabzon'a bir atayalım sizi şöyle. Şimdi Trabzon'a atandınız e, ve... Temel diye bir öğrenciniz var. En önde oturuyor Temel. Ondan sonra siz de sınıfa insan iskeleti getirdiniz. Tamam mı? Bayağı iskelet yani derste. Şimdi Temel hayatında hiç insan iskeleti görmemiş. Temel baktı, baktı, baktı. Dediniz ki Temel bu ne? Çocuğun cevabı öğretmenim insan kılçı dedi. Şimdi... Bu bir özümleme midir, uyumsama mıdır? Özümlemedir, neden özümlemedir? Bakın temelde bir kılçık şeması olduğu kesin. Muhtemelen de bu bir hamsi kılçığı değil mi? Ve... Şöyle düşünüyor, balığı diyor etinden ayırdığımızda ortaya çıkan şey nedir? Kılçıktır. E öğretmen insanı etinden ayırmış ortaya çıkan şey nedir? Yine kılçıktır. Dolayısıyla da çocuğun kendinde var olan bir bilgiyle açıklaması iskeleti ne olacaktır? Özümlemedir. Ama bir de şöyle düşünün, ya temel insanda kılçık olmaz desek, insanda kemik vardır... Kas vardır, iskelet yapı vardır diye bunu açıkladıktan sonra ha demek ki kılçık başka bir şeydir, iskelet başka bir şeydir diye olması ne olacaktır? Bu da uyumsama olacaktır. Başka örnekler de yapalım. Kızın bir tanesi e, okuldan gelmiş, andımızı ezberlemiş falan. Söylüyor işte Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, büyüklerimi saymak falan diyor. Ablası diyor ki büyüklerimi saymak ne demek? Kız bir dengesizlik yaşıyor, duruyor, sonra bir, iki, üç, dört diye saymaya başlıyor. Bu durum özümleme midir, uyumsama mıdır? Özümlemedir. Neden özümlemedir? Çünkü arkadaşlar çocukta bir sayma şeması var ve bu nasıl bir şema? Muhtemelen sayı saymaktan bahsediyor. E dolayısıyla büyüklerimi saymak dediğinde tek tek onları saymayı anlıyorsa... Bu durum kendinde var olan şemalarla açıkladığı için ne olacaktır? Özümleme olacaktır. Ama şöyle de sevdik. Hayır büyüklerimi saymak onlara saygı duymaktır. Onlara hürmet etmektir. Dolayısıyla da bu başka bir şeydir dedikten sonra çocuk büyükleri saymayı ayırırsa o zaman bu da nedir? Tabii ki uyumsam olacaktır. Evet şimdi e, buraya kadar özellikle konumlandırmanızı istediğim şey şu. Özümlemeden bahsettiğimizde şema değişmez. Kişi kendisinde var olan şemaları kullanır ve buna göre bir açıklama yapar. Hani dedik ya her gördüğü sakallıyı dedesi zanneder. Mesela babasının arabası atıyorum işte Volkswagen ise eğer e, çocuk Volkswagen marka her arabaya ne der? Aa babamın arabası diyorsa bu ne olacaktır? Özümlemedir. Ama Arabaları birbirinden ayırdığı anda bu babamın arabası, bu başkalarının arabası diye ayırdığı noktada ne olacaktır? Uyumsam olacaktır. Arkadaşlar biraz KPSS'den de örnekler yapalım. <gülüyor> Yıllar önce e, bir tane soru geldi sınavda. Kız e, cüce bir insan görüyor. Yani cüceler biliyorsunuz daha kısa boylu oluyorlar. Anne bak çocuğa bak diyor. Annesi diyor ki o diyor çocuk değil. Bazı insanlar diyor böyle daha ufak boylu olabilirler diyor. Kız diyor ki hayır o bir çocuk diyor. Şimdi kızın yaptığı şey özümleme midir uyumsamıdır. Özümlemedir. Ama e, kız eğer Aa, evet böyle insanlar da olabilir dediğinde çocuk ve cüceyi birbirinden ayırırsa zihinsel olarak uyumsama olacaktır. Bir tane daha son bir KPSS yapalım sonra bir tuzağımız var onu anlatacağım size. Ee, arkadaşlar, çocuğun bir tanesi yine soruda, 2009 yılıydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Soruda e, şöyle söylüyor. Bütün basketbolcular uzun boyludur. Şimdi bakın, çocuk herkesi ne yapıyor? Uzun boylu olarak özümlüyor aslında değil mi? Asimile ediyor. Bir gün kısa boylu bir basketbolcu gördüğünde, ha diyor demek ki kısa boylu basketbolcular da olabilir diye, ne yapmış oluyor aslında? Uyumsama yapmış oluyor. Dolayısıyla bu şekilde tamamlıyoruz. Yani var olan şemaya atıyorsa özümleme, şemaları birbirinden ayırıyorsa uyumsama olacaktır. Peki bir şey daha sorayım. Ee, özümleme doğru mu olur, yanlış mı olur? Bir düşünün ben bence. Yani şöyle... Bazı kitaplarda bazen kaynaklarda sıkıntılar yaşanabiliyor. Dolayısıyla da şöyle ifadeler gördük mesela özümleme hep yanlış olur gibi. Arkadaşlar özümleme doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Lütfen bu tarz ifadelere itibar etmeyin. Çünkü neden? E biz az önce ne yaptık? Mesela şöyle düşünün. Zebra'ya at demem özümlemedir, yanlış bir özümlemedir. Ama benim İngiliz atı gördüğümde İngiliz atına at demem, özümlemedir. Doğru bir özümlemedir. E, haliyle baktığınızda özümleme yanlış olur ifadesinin kendisi yanlıştır zaten. O yüzden de lütfen itibar etmeyin. Tekrar söylüyorum özümleme doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Hatta bir tane e, son bir örnek yapalım KPSS'den daha net görün. Yıllar önce sınavda şöyle bir soru geldi. Dedi ki kızın bir tanesi birden 99'a kadar saymayı biliyor. 99'dan sonra da 100'ün geldiğini biliyor. Bu kız 199'a kadar sayıyor ama 200'ü bilmiyor. 200'ü bilmediği için diyor ki 2 tane 100. Şimdi bu kızın yaptığı şey özümleme midir uyumsama mıdır? Özümlemedir. Neden? Kızın bildiği bir şey var o da ne? 100 değil mi? E, dolayısıyla da 200'ü bilmediğinde 2 tane 100 demesi özümlemedir. E doğru mudur yanlış mıdır? Gayet doğrudur. O yüzden de özümleme doğru da olabilir yanlış da olabilir. Şimdi buraya kadar ki kısımdan sonra arkadaşlar biz bir tuzağımız var ve KPSS bu tuzağı çok çok iyi kullanıyor. Sizin de bunu çok çok iyi bilmeniz gerekiyor. İsterseniz oraya başlayalım. Gelişim ve öğrenme dersinin aslında birbirine çok güzel böyle karıştırılmasından oluşan bir tuzak. KPSS'nin çok sevdiği bir tuzak ve çok iyi biliyorlar, çok hakimler konuya. Şimdi arkadaşlar biz şöyle deriz. Özümleme kavramı ile, gelişimdeki özümleme kavramı ile öğrenmedeki genelleme kavramı aynı şeydir. Aynı zamanda... Gelişimdeki uyumsama kavramı ile öğrenme dersindeki ayırt etme kavramı aynı şeydir. Şimdi biz hem özümlemede hem de genellemede ne yapıyorduk? Benzer veya aynı olanları bir araya getiriyorduk. Yani az önceki örnekten yola çıkacak olursak çocuğun zebra'ya at demesi hem bir özümlemedir hem de genellemedir. E şimdi buraya baktığınızda uyumsamada ve ayırt etmede biz ne yapıyoruz? Farklı olanları ya da farklılıkları birbirinden ayırıyoruz. Bu sefer çocuğun ne yapması gerekiyor? Diyecek ki... At başka bir şeydir. Zebra başka bir şeydir demesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar madem bunlar aynı ve madem özümleme gelişim dersinin kavramı genelleme öğrenmenin, uyumsama gelişim dersinin kavramı ayırt etme öğrenmenin bunları aynı seçenekte verir mi? Kesinlikle veriyor. Peki biz bunları aynı seçeneklerde gördüğümüzde nasıl ayırt edeceğiz? Çok önemli lütfen dikkat edin. Soru köküne bakacaksınız. Eğer soru kökünde Piaget varsa yani bu soru Piaget'e göre sorulmuşsa eğer o zaman cevap ya özümlemedir ya da uyumsamadır. Dolayısıyla bu ne sorusudur? Gelişim sorusudur. Ancak soru kökünde Piaget yoksa Soru kökünde Piaget yoksa o zaman arkadaşlar cevap ya genellemedir ya da ne olacaktır? Ayırt etme. İşte bu noktada arkadaşlar sizin bakmanız gereken şey tabii ki soru köküdür. Ee, eğer soru kökünde zaten Piaget yoksa bu bir ne sorusu olacaktır? Öğrenme sorusu olacaktır. Tekrar söylüyorum bakın. İkisi aynı seçenekte verildiğinde yani seçeneklerde hem özümleme var hem genelleme var. Bakmanız gereken şey bunların ikisi aynı olduğu için diyeceğiz ki soru kökünde ne yazıyor? Soru kökü Piaget'e göre geldiyse eğer diyeceğim ki bu bir gelişim sorusu. Dolayısıyla cevap ne olacaktır? Ya özümleme ya da uyumsama. Ha soru kökünde Piaget yoksa o zaman cevabımız bu bir öğrenme sorusudur. E, ya genelleme olacak ya da ayırt etme şimdi bir örnek yapalım KPSS'de çıkan soruyu yapalım isterseniz ee, KPSS şöyle sordu 2005 yılı olabilir dedi ki bir hemşire çocuğa daha önceden bir iğne yapmıştır ve çocuğun canının çok yandığını söylüyor diyor ki başka bir hemşire çocuğun yanağını sıkmak isterken çocuğun ondan da korkması neye bakacaktık? Soru köküne. Bakın soru kökü geliyor. Derse ki Piaget'e göre o zaman ne diyeceğim cevabı? Özümleme. Ama Piaget demeseydi ne diyecektim? Genelleme diyecektim. Şimdi KPSS'nin yaptığı hinliyi de söyleyeyim ben size. Ne yaptılar biliyor musunuz? Bu soruyu sordular ve soru Piaget'e göre geldi. Ama A seçeneğinde genelleme vardı. Özümleme neredeydi? E seçeneğindeydi. Ve Çoğu öğrencimiz bazen sınavda çok hızlı okuduğu için ya da o anki ruh halinden dolayı A seçeneğinde genellemeyi gördüğü gibi orada kaldı. KPSS bunu yapıyor. Özellikle bunu E'ye koyuyorlar zaten. Lütfen soruları çok iyi okuyun ve çok iyi analiz edin. Bunlar da bizim tuzağımız. Bir örnek daha yapalım. Bir hikaye anlatayım size. Bir tane yavru ceylan. Ormanda böyle hoplaya zıplaya gidiyor falan. Sonra bu ceylanı sarı siyah renkli bir kaplan kovalamaya başlıyor. Ceylan çok korkuyor ama kendini kurtarıyor. Sonra hikayede diyor ki biraz daha ileride sarı siyah renkli başka bir hayvan gördüğünde ceylanın ondan da korkması piyaj ederse ne olacaktır? Özümleme. Ama piyaj demeseydi cevabım ne olacaktı? Genelleme. İşte bu kadar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.